Allah bazen deveyi iğnenin dilinden geçirir. Deve küçülür, iğnenin dili büyür. Ne deve küçülür, ne de iğnenin dili büyür. Allah ilerse oradan geçirir. Bitti o kadar. Akıllı değil. Hangi aklından ölçeceksin değil İslam'ı sen? Allah'ın kudretini ölçeceksin. Bir miktar tane verilmiştir. Eğer din İslam akıllı olsaydı, aklı saldığımız vakitte ayağımızın üzerine mesletmezdik yalnız. Altına ererdik. Altı kirleniyor çünkü. Akıllı olsaydı mücerret, kadına iki erkeğe birer nesi lazım gelirdi? Halbuki kadına bir, iki erkeğe iki Akıllı değil. teslimiyetledir, imanladır. O akıl lazımdır, akıl bir nur var da bir mütedişin o. Yani denize kadar götürür seni, denizden sonra, ummandan sonra götürmez seni, ata benzer. Ata binersin, denize kadar gidersin, otoyla benzer. Denize kadar gittin, durdun, sonra yürümez o, orada kalır, o kadardır.